Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete programındaki sonma nöbetini dinliyorsunuz şimdi. Ben Seçil Türkkan. Teknik masada Ömer Şahin'le beraberiz ve stüdyo konuğumuz var. Can Atalay bizde. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hızlı başladık. Hızlı devam edeceğiz bugün. Şimdi e, sonma davası devam ediyor. Aslında bir e, ara karar verildi. Bir karar duruşması beklenirken e, mahkeme bundan sonraki karar duruşması 18 Nisan'a yani referandumun iki gün sonrasına ertelendi. E, hakimlere soruşturma ihtimali vardı ve aslında bunun bir şekilde mahkeme heyetine bir soruşturma ihtimali vardı. Ee, ve e, bu soruşturmanın neredeyse ayuka çıktığını biliyoruz. Ee, mahkeme heyeti avukatlardan, sanık avukatlarından öğrendi neredeyse. Kendileri hakkında bir soruşturma açıldığını. Ee, bu soruşturmayla bu e, kararın yani mahkemenin referandumun iki gün sonrasında ertelenmesi arasında sence bir bağlantı var mı? Ee, var. Hani o e... Ne diyeyim, sevmediğim sözü söyleyeyim. Ee, zamanlama manidar. Esas ee, olarak son iki duruşmadır. Yani Ocak duruşmasında da geçen duruşmada da biz esas hakkında mütalayı yani savcılık makamının hangi sanığın ne kadar ceza alması gerektiğine ilişkin görüşünü duyabileceğimizi düşünüyorduk. Dosya başından hazırdı. Ee, savcılık da hazır olduğunu söyledi. Yani bir su içme arası e, verildikten sonra e, savcı bey geldi ve dedi ki yani usulde hiç yeri olmayan bir şekilde bizim yani katılan vekillerinin beyanlarına karşı işte diyeceklerini demeleri için süre verildi. Ondan sonra da ben bunları da bir inceleyeyim. Dedi ki böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmasına gerek de yok. Hı, normalde ee, de ya, yani yapmıyorduk yok böyle bir şey değil, değil mi? Son derece matematik uygularlar usulü ve burada matematiğin dışına taşma konusundaki heves çok arttı son aylarda. Mahkeme heyeti duruşma salonu içerisinde tehdit edildi. Ee, Sanık avukatları tarafından? Ve sanıklar tarafından. Yani, e, 15 Temmuz'dan sonra biz e, Sosyal Halklar Derneği olarak Taksim'de bir basın açıklaması da yapmıştık. Fethibal'ın evet. cinlerine kadar e, bağlamaya çalıştı Can Gürkan meseleyi. E, ama bunun dışında yani duruşma salonunda söylenen lafı aynen söyleyeyim. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner diye mahkeme heyetinin gözünün içine baka baka söylendi. Ee, ...soruşturma meselesini e, mahkeme başkanı e, doğrudan sanık müdafilerine e, sordu. Dedi ki bir soruşturma var mı? Var dediler. Dedi ki benimle mi ilgili yoksa heyetle mi ilgili yani diğer iki arkadaşıyla da ilgili? Dediler ki hepinizle ilgili. E, ben hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. Bir hakime soruşturma ee, açılması. Hayır, bir hakime soruşturma açıldığının bir hakim tarafı, bir hakimin e, duruşma salonunda sanık müdafilerinden öğrendiğini ilk defa görüyorum. Görebildiğimiz kadarıyla e, mahkeme HSK yazı yazıp duruyor. Yani tıp, hakkımızda bir soruşturma var mı yok mu diye. E, bu açıdan durum ağır. Daha da beteri oldu. Açıklamıyor ee, değil mi bu arada Adalet Bakanı? Şu ana bakan, kadar yani yani açıklama HSK. olmadı. Hayır, evet. yani biz meclise gittik bu yüzden. <gülüyor> e, dedik ki yani e, hısım gelirsiniz Adalet Bakanı'na bir sorsanız. <gülüyor> AKP grubuna özellikle şu ana kadar herhangi bir şey öğrenilemedi. Evet. Fakat daha, daha da hiç... çok özür dilerim lafı böldüm Hı -hı. E, ama e, hatırlarsın seninle daha önce de konuşmuştuk. Süper Poligon isimli bir internet sitesinde çıktı Hı -hı. ilk başta bu e, şey bir soruşturma haberi. Ondan öncesinde en azından basın tarafında çok başka bir şey yoktu. Yani heyete ya da mahkeme evet. e, başkanına bir soruşturma açıldığına dair. Süper Poligon'un peşine düştüğümüzde de gerçekten bir bilinmeze sürükleniyoruz. Enteresan bir şekilde çok ciddiye alınmayacak bir internet sitesi gibi gözükse bile editörleriyle konuşulamıyor. Ee, zaten verdikleri adres yalan yanlış gibi gözüküyor filan Böyle e, işaretler de var mıydı sizce? Bunlar bir işaret olabilir miydi? Yani? Fethullahçılığa lanet edildiği e, bu günlerde e, usulleri e, Türk hukukunda bir sabit haline Bir pivot, bir eksen haline e, geliyor korkarım e, Bu korkunç ee, şöyle, şimdi daha da kötüsü şu, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayet var. Ee, sanık Can Gürkan müdafilerinin, vekillerinin e, başvurusuyla bir soruşturma açıyor Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturma hala gizli. Soruşturmanın içeriğini biz duruşma salonunda parça parça Can Gürkan vekillerinin söylediklerinden anlamaya çalışıyoruz. Daha da e, korkuncu, e, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, yani duruşma savcısının... E, diyelim bir biçimiyle amirleri mahkeme heyetini filanca delili neden değerlendirip değerlendirmediğini sorabilecek hale geliyor. Şimdi bunun olacak hali bunun e, sürdürülebilir bir yanı yok. Çünkü bir delil delinin olduğunda olduğunu da söyleyeceğim. Bir delil ancak mahkeme tarafından değerlendirilebilir. E, hükme esas kabul edilebilir ya da kabul edilmez. E, şimdi burada bir e, İlk duruşma itibariyle e, patronlar ve onların vekilleri e, önce kaynakçılar dediler. Hmm. Kaynakçıların e, çalışmaları sırasında ortaya bir kavuşmuştu falan filan diye bir şey anlatmaya çalıştılar. Bunun böyle olmadığı çok açık dosyada artık. Kaynakçılar e, olayın başladığı yere e, oldukça uzaklar. E, daha sonra e, önce bir Kürt işçi ile ilgili böyle birkaç haber çıktı hatırlarsan. Sonra ondan vazgeçtiler. Söylediler ki sabotaj olabilir. Ne olduğunu araştırması lazım. Bir bilinemezlik bulutu içerisindeyiz. Sonra keşif yapılmaya çalışıldı. Keşif ve hazırlık aşamaları. Orası sonuç olarak bir maden. 301 insanın öldüğü bir maden. Mahkeme yetenimi bizlerin oraya girmesi için bir hazırlık yapıldı. Bütün aşamaları video kaydedilirken belli bir yerde elektrikler kesiliyor Allah'ın hikmeti. Ee, video kaydı alınamıyor. Tam o sırada e, bir pet şişe içerisinde hiç bozulmamış bir materyal bulunuyor. Hmm. Bir de bir sprey bulunuyor madenin içerisinde. Gönlüm. Bunu çok fazla biz erken fark ettik bunu açıkçası ve e, ne mahkeme heyetinin dikkatini çektik. Dedik ki bir iş gelecek. Bu belli. E, sonra e, korktuğumuz başımıza geldi ve tepinmeye başladılar bunun üzerinde. E, ...dediler ki Sabatoji'de aslında güçlendirir bu Biri kişilerde... ...Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden 15 tane... ...alanlarında bizim anlayabildiğimiz kadarıyla... ...en önemli... E, ...erkekler ve kadınlar... ...dediler ki ya bunun olayla bir alakası yok. Olayın nasıl olduğuna ilişkin bir açıklık söz konusu artık. Ayrıca olayın nasıl olduğundan bağımsız olarak... ...özellikle S panosundaki işçiler... ...ne olursa olsun ölecekler. Hı hı. Çünkü e, yapacaklarına taahhüt ettikleri... ...hiçbir şey yapmamışlar. Yani devlete havalandırma ilişkin getireceklerini söyledikleri hiçbir çözümü getirmemişler. Çok kısaca ve hızlıca anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ayrıca ayrıca bunları bulduğumuz yer olayın başladığı yere uzak. Dolayısıyla bunları e, biz değerlendirme dışı bırakıyoruz. Mesela Cumhuriyet Başsavcılığı bu delilleri tartışıyor. Ben kaç işte 3 yıl olacak artık yani. Evet. 12 Nisan'da 3 yıl olacak. 3 yıldır bu davayı takip ediyorum. E, Kaçırdığım duruşma yok. E, ve ben olayın nasıl olduğuna ilişkin e, artık hiçbir kuşka sahip değilim. Daha da önemlisi bu işçilerin ölümünün e, e, ne diyelim ne, neredeyse e, bilerek neredeyse bilerek göz göre göre e, geldiğini, bunu herkesin bildiğini sadece bir sayı hesabı yaptıklarına eminim. Çünkü Türkiye'de 20 işçi ölse bir yarım gün konuşuruz 30 hı hı. işçi akşama kadar konuşuruz i̇şte 50 60 70 işçi bir ya da iki gün konuşuruz 301 işçi onları şaşırtıyor durma salonunda da bunu Burada şaşırtıcı bir, bir şey evet İhsan artık söylemiş Alp Gürkan'ın yeni avukatı davaya yeni dahil hı. olduğunu söyleyen bir avukat Şark Gürkan ee, avukatının 107 gü temsilcisi evet. enteresanmış çünkü HSK e, HSK daha önce kendisi de hayata dönüş operasyonlarının mahkeme heyetindeymiş e, ve e, aslında onlar hakkında daha önce açılan gerçeği ortaya çıkarmak için e, çaba harcanmadığı ve duruşmada e, horladığı şikayetlerinden soruşturmaları reddedilmiş. Horlayan e, hakim... ...ya da heyetteki... Uyuyor yani, hurlu, hurlu. Evet, evet. Uyuyan biri var. <gülüyor> ee, HSYK, hayata dönüş operasyonlarındaki o hatırlanan Öyle belki de. Ee, onlardan biri, e, yani o heyettekilerden biri... ...işini yapmadığı gerekçesiyle bir şekilde HSYK izin vermiyor falan soruşturulmasına... E, madenin sürekli denetlendiğini ama bunlara soruşturma izni, izni verilmediğini belirtmiş. Ne? Şöyle bir şey söylüyorlar yani Hı -hı. İhsan Sartık söylemiş bunu en azından basına düşen haberlerde böyle bir şey var. Madenin Alp Gürkan zamanında da denetlendiğini işte 17 kere falan denetlendiğini bir sorun bulunmadığını söylemiş bir yerde. Hı -hı. Evet. Ama başka bir yerde de diyor ki maden sürekli denetlendi ama bunlara soruşturma izni verilmedi. Bu ne demek sence? Ben de anlamadım. Enteresan bir çelişki var burada. Ben de anlamadım. Kuşkusuz İhsan Bey çok önemli bir noktaya temas etmiştir evet. bizim akılımızla kavrayamayacağımız Öyle kadar derin bir noktaya. Ben şu an itibariyle anlamadım. İhsan Bey'in ilmine akıl sır ermedi. Evet. Üç ay daha istemiş. Sonra... Ha yani istedi istedi. Kuşun evet. istedi. Sonrasında da üç ay daha istemiş. Klasik meselelerden bu olanlar. Işaret, yani sona doğru gelindiğinde... Zaman isteme. numaralar ne diyelim bir takım avukatlığın... Ee, şanındandır. İsa yeni geldi dosyaya. <gülüyor> ee, dolayısıyla bu kadar kapsamlı e, bir dosyayı incelemek için zaman istedi. E, aslında son duruşma arası da az değildi. E, fakat işte 18'inde savcılığın artık e, diyeceğini e, işitebilirsek ondan sonraki aşama önemli. Şöyle yani. söyleyeyim herhalde sona yaklaşıyoruz. Yaklaşacağız bir ceza yaklaşmıyoruz peki. Ee, <gülüyor> şöyle e, söyleyeyim. Bu dosya Türkiye tarihi açısından bizce önemli. Ee, yani orayı takip eden e, ve sonuç ne olursa olsun takip edecek olan bunu önemli, önemli söylemek isterim. Sonuç ne olursa olsun takip edecek olan avukatların e, elleriyle gördüğü elleriyle tuttuğu bir e, hakikat var. E, bu hakikatin önemi bu e, sosyal cinayetler düzeninde. Yani Aladağ'da kız çocuklarının ölümüyle sonuçlanan Soma'da 301 işçinin bir anda ölümüyle sonuçlanan bir bütün olarak ee, bir e, artık e, sistematik bir problem olduğuna kuşku bulunmayan bunu çözme konusunda önemli bir adım atabileceğimiz bir dosya. Bu dosyada hiçbir kuşku yer kalmadı. Ee... Bu arada özür dilerim sana avukatları da aynı şeyi söylüyor. Madencilik yapılamaz diyor eğer bu ıı, davada hakikaten. Valla Berat Albayrak da benzer şeyler söylüyor. Evet. Berat Albayrak da topa girdi. Ee, yani eksik kalması e, düşünülemezdi anladığım kadarıyla. Enerji Bakanı Berat Albayrak. Ee, Ermenek dosyasındaki Fethullahçı hakimlerden onların verdiği kararın bir istat yolu açtığından dolayısyla sonada da öyle olduğundan böyle olduğundan falan bahsetti yani utanç vesilesidir bir enerji bakanının doğrudan süren bir yargılama ile ilgili bu kadar açık konuşması ile ilgili madencilik işi bence sürdürülebilir işlerini düzgün yaparlarsa sürdürürler İşçilerin hayatları sudan ucuz olarak kabul edilip davranılmazsa sürdürülebilir madencinin evet. sürülmesi önünde bir engel yok fakat Türkiye bir karbon kaçağı merkezi e, olacaksa ve madencilik bu açıdan bütün maliyetlerin düşürüldüğü bir yer olarak tasavvur ediliyorsa kimleri tarafından evet ciddi bir zorluk yaşayacaklarını e, söylemek gerekir. Dolayısıyla ekoloji mücadelesi açısından da bu Soma meselesi önemlidir. E, bu konuda esaslı bir eksiklik olduğunu e, kayıt e, düşmek isterim. yani Geçen sene 13'ünün yıl dönümünde başka bir yerde çok yakında Ali Ağa'da başka bir miting yapılabildi yani. 13'ünde Soma'da oradaki mavi yakalı işçilerle, madencilerle buluşma ihtimali e, o kadar da önemsenmiyor e, arkadaşlarımız tarafından, bizim tarafımızdan. Bence bu bence mühim bir eksiklik. E, çok daha büyük oyunlar çevirmeye hazırlıyorlar. bunun için duyumlarımız da var. Duyduk, duruşma sanalara söylendi. Ankara'da kimlerle görüştüklerini duyuyoruz. Var mı onlardan söyleyebileceğimiz biri şimdi? E, en yüksek makamlarla diyorlar. diyorlar. En yüksek makamlarla Güzel. diyorlar. E, yargıtayla görüşmeler yaptıkları iddia ediliyor. Bunları da reddetmiyorlar. Bunları da reddetmiyorlar. Çünkü reddederlerse anladığım kadarıyla Ankara küçük bir yer. E, durum bu. Hakimlerin üzerinde çok yoğun bir baskı olduğunu, hakimlerin çok gergin olduğunu gözlerimizle görüyoruz. Başka gelişmeler de var. Teyit etmedik daha. Onları söylemeyeyim ama hı hı. E, e, mahkeme yetinin e, ne diyelim olanı olduğu gibi Görmemesi için ne kadar baskı, ne kadar tehdit yapılabiliyorsa bunların yapılmasından e, bir an olsun geri durmuyorlar. Yani şu, biraz önce söylediğim şey, keser döner, sap döner, gün gelir He. hesap döner. HSYK soruşturma açtı. En yüksek makamlarla görüştük. En yüksek neresiyse. En yüksek makamlarla görüştük. Devlet Denetleme Kurulu da inceleme yapacak. Tam başlayarak e, duruşma sonundaki hal tavır, e, fethullahçılık, ...terör örgütleri... E, ...vesaire vesaire. Evet, bu duruşma üçüncü yılına girerken peki... ...yani aslında iki yıl boyunca... ...bir taraftan da iyi bir duruşma süreci izlendi... ...en azından tutukluluk halleri devam edebildi vesaire. yıl doğru. Evet. Aa, evet. Tam da üçüncü yıla girerken peki... ...böyle bir e, yön değiştirmesini nasıl değerlendirsin... ...çok kısaca hakikaten bitirmeliyiz yine de. Ee, çok hızlıca söylemek gerekirse... ...bence siyasi iktidarın eli... E, ...zordaydı. Yani önce Gezi... E, hemen sonrasında oldu ve e, ne diyelim biraz daha kontrolü davranmak istedi. Biraz daha kontrolü davranmak zorunda hissetti kendisini. Ondan sonra da e, memleket halinden bir başını alamadı ki Can Gürkan'ın, Alp Gürkan'ın ve e, bir bütün olarak sermaye sınıfının dertlerini de çözebilsin. Bir kılıç vurarak Gordion düğümünü çözebilsin. Fakat şimdi artık mesele kabul edilemez hale geliyor. Çünkü yani sermaye sınıf açısından, maden sermayesi açısından e, kabul edilemez hale geliyor. Çünkü e, doğrudan damat beyin e, ailesinin şirketleri var. Doğrudan damat beyin ailesinin yatırımları var. Doğrudan damat beyin ailesinin enerji sektörünün gidişatına ilişkin ne diyelim kişisel e, bir, bir sermaye grubu olarak beklentileri var. Gerisini geçiyorum Türkiye'nin zaten iki tane kritik sektörü var. Kentsel dönüşüm ve doğal varlıkların yağmalanması bağlı olarak da enerji sektörü. Evet. E, AKP e, siyasi iktidarının iki tane şeyi var. Burada e, alt sınırdan Ceza verilmesi ve olayın üzerinde örtülmesi bir siyasi iktidar, iktisadi zorunluluk benim görebildiğim kadarıyla. Bizim de vazifemiz bunun böyle olmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaktır. Evet peki çok kısa son sorumuz olsun. 18'inde duruşma var. Evet. Hepimiz heyecanla izliyor olacağız zaten. Alt sınırdan ceza verilmesi ihtimalinde hamleniz ne olacak acaba? O, o zamana kalsın. Hı <gülüyor> hı. Ee, o zamana kalsın ama bunun böyle olmayacağını ben hala umuyorum. Hı hı. Çünkü e, hala bu memlekette hakimlik yapmaya çalışanları olduğunu gördük. Gözlerinizi görüyoruz. Evet. Ee, Sezer'in hakkı Sezer'e. Gerçekten. Çok kavga ettik duruşma salonunda. Çok tartıştık. <gülüyor> ama gerçekten hakimlik yapmaya çalıştılar. Evet. Memlettekiler bunu e, gördük. Aslında tam da bu yüzden hakimlere bir soruşturma açılması ihtimali mühim e, ve bir ihtimal olarak bir üzerine ihtimal gidiler. Değil, anladım şey. kadar. Bu var fakat e, bunun e, ne diyelim e, bilinmesini ilişkin zamanlamaya ayarlamaya çalışıyorlar. Akhisar'da, evet. Ankara'da var mı bilmiyorum. Akhisar'da hakimler e, var gibi gözüküyor. Var mı göreceğiz. E, şöyle söyleyeyim. 13'ünde her ayın 13'ünde e, işte, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmaya çalışıyoruz ama Soma'da mutlaka yapıyoruz. İstanbul'da ve Soma'da mutlaka Bugün de olacak hatta yapıyoruz. onu da söyleyelim evet. burada. Bugün 2.30'da TKI önünden madenci anıtına kadar aileler yürüyecekler. Ben zaten Soma'dan yeni geldim. Köyleri dolaştık. E, biz de Kadıköy'de Bugün, bu, e, biz de Kadıköy'de olacağız akşam. Saat 19'da Boğa'da. 18'i sabahı da Akhisar tren garından duruşma salonunun önüne kadar yürünüyor. Hı hı. O hal koşullarında bunun böyle olmaması için e, Akhisar Emniyeti ve Soma Kaymakamlığı Soma Emniyeti demiyorum. Soma Kaymakamlığı Elinden gelen her şeyi, her yöntemi e, uyguluyor. E, fakat e, ailelerde biz de e, sokakta olacağız. Saat e, 7'de e, Kadıköy Boğa'ya. Saat 14.30'da Soma TK'yı eli önüne bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Biz Devamında teşekkür neler olacağını göreceğiz. Can Atalay'la beraberlik. Bir Soma nöbetinin daha sonuna geldik. Geçmiş programlarımız için sizi açık. Soma nöbeti dosyasına yönlendireceğiz. Neler olacağını izliyor olacağız. Ben Seçil Çukhan. Teknik Masada Ömer Şahin'le beraberdik. Şimdilik hoşçakalın.